Al-Raqm Al-Wahid-Ve-Thalathun Bâb-ul-İslahî beynen nâs. Qaala Allahü teâlâ. Lâ khayra fî kefîrim minne civâhum illâ men amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin beynen Bölüm 31 İnsanların arasını bulma. Yardımlaşmayı, iyi ve yararlı davranışları ve insanların arasını düzeltmeyi öngören, Bunları gerçekleştirmeye çalışan kimselerin yaptığı toplantılar dışında gizli toplanmaların pek çoğunda hayır yoktur. 4 Nisa 114. Vaka Teala Osul Hohar. Karşılılı anlaşma en iyi yoldur. 4 Nisa 128. Vaka Teala, فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ Öyleyse Allah'tan korkunuz ve aranızı düzeltin. Aranızdaki kardeşlik bağlarını canlı tutun. 8- Enfal 1 وَقَالَ تَعَالَا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ Bütün mü'minler kardeştir. O halde, हर ने zaman अरालरी अचलिरसा kardeşlerinizin arasını düzeltin 49 हुजुरात 10 وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقه كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقه ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها او يرفع له عليها متاعه صدقه وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةَ وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ يَمْشِيْهَا إِلَى الصَّلَاتِ صَدَقَةَ وَيُمِيطُ الْأَذَاءَنِ الطَّارِيْقِ صَدَقَةَ متfeakun aleyhim. Hadis 250 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun Rivayete göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanın her bir eklemi için Güneşin her çıkış gününde bir sadaka gerekir. İki kişi arasında adaletle iki kişinin arasını bulmak bir sadakadır. Bir kimsenin bineğine binmesine yardımcı olmak veya yükünün binitine yüklenmesine yardımcı olmak da bir sadakadır. Güzel söz söylemek de bir sadakadır. Namaza giderken attığın her adımda bir sadakadır. Gelip geçenleri rahatsız eden şeyleri yoldan alıp atmak da bir sadakadır. Wan ummi Kulthum bint Ukba ibn Abi Muayith radiyallahu anha qalet: Semi'tu Rasulallahi sallallahu alayhi ve sellem yaquul: "Laysa al-kazzabu allazi yuslihu bayna an-nas feyanmi khayran aw yaquul وفي روايه مسلم زياده قالت ولم اسماعه يرخص في شيء مما يقول الناس الا في ثلاث تعني الحرب والاصلاح بين الناس وحديث الرجل امرااته وحديث المراه زوجها Hadis 251 ام غلسم بنت عقبه ابن ابي معيط الله هنن راضي Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemi, şöyle buyururken dinledim, dedi. İnsanların arasını bulmak için, hayırlı haber götüren veya hayırlı söz söyleyen kimse, yalancı sayılmaz. Müslim'in rivayetinde şöyle bir fazlalık vardır. Ümmü Gülsüm dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, Halkın söyleyip durduğu yalanlardan sadece üçüne izin verdiğini işittim. 1. savaşta düşmanı aldatmak için. 2. İki, iki kişi arasını bulmak için. 3. kocanın karısına, karının da kocasına aile düzenini korumak maksadıyla söylediği yalandır. O an Aişe radıyallahu anha قالت: "Semi'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem" صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما. وإذا أحدهما يستوضيع الآخرة ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألية على الله لا يفعل المعروف. فقال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب متفق عليه. Hadis <تصفيق> 252 Âişe, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün kapısının önünde birbiriyle kavga eden iki kişinin bağırdıklarını duydu. Borçlu kimse, alacaklısından, alacağının bir kısmını bağışlamasını ve kendisine uygun davranmasını istiyordu. Alacaklı ise, Vallahi yapmam, diyordu. Onların yanına çıkan Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, nerede o dinin iyilik kabul ettiği bir şeyi yapmayacağım diye yemin eden, diye sordu. Alacaklı da, Buradayım ey Allah'ın Resûlü. O nasıl istiyorsa öyle olsun, dedi. وعن أبي العباس ساهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمر ابن عوف كان بينهم شر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة فألك أنت أم الناس قال نعم إن شئت فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فاخذ الناس في التصفيق وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فانه لا يسمعه احد حين يقول سبحان الله الا التفت يا ابا بكر ما منعك ان تصلي بالناس حين اشرت اليك فقال ابو بكر ما كان ينبغي لابن ابي قحافه ان يصلي بين يدي رسول الله الله عليه وسلم متفق عليه حديث 253 ابو العباس سهل ابن Şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amr İbn Av oğulları arasında bir kavga çıktığını duydu. Aralarını bulmak için bir grup sahabeyle beraber oraya gitti. Onları barıştırmakla meşgulyken ikindi namazı vakti gelmişti. Bu arada Bilal Ebubekir'e Allah onlardan razı olsun, gelerek, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem gelemedi. Namaz vakti girdi. İmam olup namazı kıldırır mısın? Diye sordu. Hazreti Ebu Bekir de, Peki, istersen kılalım dedi. Bilal ezan okudu. Ebu Bekir de öne geçip tekbir aldı. Müslümanlar da ona uydular. Derken, Rasûlullah Sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi. Safların arasından öne geçti. Bunun üzerine cemaatte el çırpmaya başladılar. Ebu Bekir, namaz kılarken başını çevirip sağa sola bakmazdı. El çırpma işi çoğalınca, bir de baktı ki, Rasûlullah'ı yanında görüverdi. Rasûlullah, Yerinde dur diye işaret etti. Ebu Bekir de ellerini kaldırarak Allah'a hamd edip arka safa girinceye kadar geri gitti. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem öne geçerek namazı kıldırdı ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! Size ne oldu ki el çırpmaya başladınız? El çırpmak, kadınlara mahsustur. Namazda bir durumla karşılaşan kimse, Subhanallah desin. Çünkü tesbihi işiten imam, dikkat eder ve ona göre durumu ayarlar. Ebubeki're dönerek, Ey Ebubekir. Sana yerinde kal diye işaret ettiğim halde, niçin namazı kıldırmadın? diye sordu. Hazret Ebu Bekir, Ebu Kuhafe'nin oğluna, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne geçip namaz kıldırmak yakışmazdı, diye cevap verdi.